Yıldızların İzinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Abdullah bin Uneiş el Cuhenî radıyallahu anh. İslam düşmanı, zengin Yahudi Ebu Raif'in ortadan kaldırılmasıyla, görevli olan 4-5 kişilik grubun içinde yer alan ve Husayr bin Zarem üzerine gönderilen 30 kişilik askeri birlikte bulunan Abdullah bin Uneyse el-Cüheni'nin doğumu ve gençlik yılları ile ilgili kaynaklarımızda fazla bilgi yer almamaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine üzerine yürümek için adam toplamakla meşgul olan Yahudi lideri Halit bin Süfyan bin Nübeyhi ortadan kaldırmak üzere tek başına onu görevlendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Halid'i Nahle veya Urene'de bulabileceğini ona güven verebilmek için gerekirse kendi aleyhinde rahatça konuşabileceğini söyledi. Abdullah Halit bin Süfyan'ı Urene Vadisi'nde buldu. Onu görünce içinde bir ürperti duydu. O sırada ikindi vakti girmiş olduğu için Halide doğru giderken namazını imayla kıldı. Kendisini onun emrinde peygamberle savaşmaya gelen huzağalı bir Arap olarak tanıttı. Abdullah, Halid bin Süfyan'ın güvenini kazanabilmek için Resulullah aleyhinde öyle şeyler söyledi ki, Halid şimdiye kadar Muhammed'den böyle bahseden ve onunla savaşmaya bu kadar istekli olan bir adamla karşılaşmadığını itiraf etmek zorunda kaldı. Abdullah'ı yanından ayırmadı. Akşam da kendi çadırında misafir etti. Halid'in adamları dağıldıktan sonra bir fırsatını bulan Abdullah, Halid'i öldürdü ve hemen uzaklaşıp bir mağarada gizlendi. Daha sonra da Medine'ye döndü. Olanı biteni Resulullah aleyhisselatu vesselam'a anlattı. Allah Resulü ona bu olayın hatırası olarak bir asa verdi ve bu kıyamet günü aramızda bir işaret olacak. Sen cennette de bu asaya dayanacaksın dedi. Abdullah bin Uneis radıyallahu an bu hatırayı ölünceye kadar kılıcıyla birlikte taşıdı. Vefatında vasiyeti üzerine kefeni içine kondu. Hicretin 4. veya 6. yılında Muharrem'in 5'inden 23'üne kadar süren bu olay, Abdullah bin Üneyş seriyesi diye anıldı. Gizlice düşman içine giren Müslümanların diğer Müslümanlar aleyhinde konuşabileceklerine ve ima ile namazlarını kılabileceklerine delil olarak gösterilen bu hadisenin kahramanı Abdullah, Yakalandığı humma yüzünden Bedir Savaşı'na katılamamış ancak Uhud başta olmak üzere sonraki bütün savaşlara iştirak etmişti. Mısır'ın fethinde ve Afrika savaşlarında yer alan Abdullah bin Uneis radiyallahu anh ömrünün sonlarına doğru oldukça zayıf düşmüştü. Medine'den uzak bir bölgede yaşadığı için camiye gelmekte zorluk yaşıyordu. Allah Resulü'nden Kadir gecesinin Ramazan'ın hangi gecesine rastladığını öğrenmek istiyordu. Evinin Mescid-i uzak olması sebebiyle Hz. Peygamber'den Kadir gecesini ihya edebilmek için Medine'ye hangi gece gelmesi gerektiğini sormuş, Allah Resulü de Ramazan'ın 23. gecesini tavsiye etmiştir. Bunun üzerine Abdullah her Ramazan'ın 23. gecesi Medine'ye gelmiş, bu esnada Suffe veya Mescid-i Nebevi'de için de Hasab-ı Suffe'den sayılmıştır. Abdullah bin Uneys radıyallahu anh, çölde yaşayan bir bedevi olmasına ve evinin Medine'ye uzaklığına ve sıkıntıları aldırmadan Suf ve medresesine gelir, ilim tahsil eder, ibadet ve taatle meşgul olurdu. Abdullah bin Uneys'in hicretin 80. yılında Şam'da vefat ettiği rivayet edilmekte ise de genellikle hicretin 54. yılında vefat ettiği kabul edilmektedir. Abdullah bin Uney's radıyallahu anh'ın Allah Resulü'nden rivayet ettiği hadisler bazı sünenlerle müsnet'te yer almıştır. Kendisinden de çocukları Atiye, Amr, Damre ve Abdullah ile Cabir bin Abdullah hadis rivayet etmiştir. Hatta Cabir sadece Abdullah'ın bildiği bir hadisi ondan öğrenmek için bir aylık yolculuğu göze alarak Şam'a kadar gitmiştir. Salatu selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.